Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi Efendim bugün 13. Lema'nın 13. işaretini inşallah okuyacağız. 13. işaret 3 noktadır. Birinci nokta. Şeytanın en büyük bir desisesi, hakaik imaniyenin azameti cihetinde dar kalpli, ...ve kısa akıllı... ...ve kasır fikirli insanları aldatır... ...der ki... ...bir tek zat... ...umum zerrat ve seyyarat... ...ve nücumu ve sair mevcudatı... ...bütün ahvaliyle... ...tedbiri rububiyetinde çeviriyor... ...idare ediyor deniliyor... ...böyle hadsiz, acip... ...büyük meseleye nasıl inanılabilir... ...nasıl kalbe yerleşir... ...nasıl fikir kabul edebilir der... acz insani noktasında bir hissi inkârı uyandırıyoruz. Evet. Tekrar baştan alırsak. Şeytanın en büyük bir desisesi. Yani şeytanın çok desteleri var ama gerçekten en mühim destelerinden bir tanesi bu. Hakiki imaniyenin azameti cihetinde. Yani iman hakikatler çok azametli şeyler. Hele Cenab-ı Hakk'a ait şeylerden bahsediyorsak bir eserinin kainat olduğunu düşünürsek utsuz, bucaksız aklımızın hafızalarımızın alamayacağı büyüklükte Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ilmin azameti ortaya çıkıyor. İşte böyle azim meseleler büyüklüğü cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır. Evet. Her insan her meseleyi anlayacak kapasitede değil. Hatta insanlığın bile toptan anlayamadığı dünya kadar mesele var gözlerinin önünde. ...bu insanın her meseleyi anlayabiliyor olması... ...gerekmiyor illa da... ...fakat en küçük meselelerde bile... ...aklım almıyorsun ...diyen insanın... Cenab ı Hakk'a ait büyük meseleleri... ...anlayamadığından dolayı... ...imanında... ...şüpheye ve tereddüte düşmesi... ...gerçekten manidar... ...şeytanın mühim bir destesi bu... ...der ki bir tek zat... ...umum zerrat ve seyyarat ve nücum... ...yani zerrelerden... ...güneşlere kadar... Bütün mevcudatı ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbiri rubiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz, acip büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir der? Evet. Uçsuz, bucaksız bu kainatın her şeyinin her şeyiyle Cenab-ı Hak doğrudan ilgili tedbir ve idare ediyoruz. Başka tesir ve güç kuvvet yok. Bütün güç ve kuvvet sevk ve idare doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ındır. İmanımız, itikadımız bu. Böyle bir mesele çok azametli bir mesele. İşte şeytan bu meselenin azameti cihetiyle bu soruyu sorduruyor. Böyle büyük bir meseleye insan nasıl inanabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir der. Aczi insani noktasında bir hissi inkari uyandırıyoruz. Burası anahtar cümle galiba. aciz insani noktasında bir hiss inkarı uyandırıyorsun. Sanırım başka yerlerde mütalaa ettiği bir hakikat var. Onu kısaca paylaşmak isterim. İşaret-i geçen bir bahis. İnsan bir şeyin ahvalini muhakem ettiği zaman, o şeyin rabıtalarını, esbabını, esaslarını evvela kendi nefsinde, sonra ebnai cinsinde... Sonra etraftaki mümkünatta taharrih eder. Sen bir şeyi düşündüğünde O şeyin ilişkilerini, sebeplerini, esaslarını anlamak istediğinde evvela kendine bakar sonra Kendi gibilere bakar sonra etrafındaki şeylere bakar Onlarla bunu anlamaya çalışır. İnsan zihni böyle çalışıyor. Hatta hiçbir surette mümkünata benzemeyen Cenab-ı Hakk'ı düşünecek olsa Kuvve-i bir insanın mekayesini, esasatını, ahvalini mikyas yaparak Cenab-ı Hakk'ı düşünmeye başlar. İşte i̇nsan Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeye kalktığında ki yasaklanmıştır bu. Düşünecek olsa Kuvve-i vahimesi ciheti insanı yanıltan bir e, tarafı var Kuvve-i vahimesi. Bu cihetle bir insanın mekayesini, esasatını, ahvalini, mikyas yaparak haşa Allah'ı insana, insanla Allah'ı arasında bir kıyas yaparak yani biraz daha büyükçe bir insan, daha büyükçe bir insan e, ahvali haşa cenab Hakk'a atfetmeye kalkar. Cenab-ı el ayak, göz kulak e, gibi e, uzuvlar yakıştırmaya kalkar. Çünkü insanın kafasının işleyisi böyle. İnsan neyi düşünse etrafındaki ve kendisindeki malzemelerle düşünüyor. Haşa cenab Hakk'ı düşünecek olsa zatını yine böyle yapacak. Onun için asırlar boyunca insanlar, bir şekilde e, Cenab-ı Hakk'ı tasvir etmeye kalkmışlar ve bir çeşit ikonlar, putlar oluşturarak onlar etrafında dönüp durmuşlar. Halbuki onlar Cenab-ı Hakk'ın arasında kıyas yapmak çok ciddi bir yanılıktır. Halbuki Cenab-ı Hak bu gibi Cenab-ı Hak’ka bu gibi makyajlar ile bakılamaz, zira sıfatı inhisar altında değildir. Yani bizim gözümüze ne çarpıyorsa haşa Cenab-ı Hak'la Cenab Hak kıyasladığımız şeylerden ne varsa hepsi Cenab-ı Hak'ın mahlukudur. Yaratan mahlukuna benzemek durumunda mıdır? Değil. Ama insanın işte bu ciddi temel yanılgılarından bir tanesi budur. Neyi düşünse bildiği şeylere benzetmeye kalkıyor. Kafasındaki ölçülere göre ölçmeye kalkıyor. Aynı şey Cenab-ı Hak içinde yapıyor. Onun için asırlar boyu insanlar Cenab-ı Hakk'ı bazı resimlerle, tasvirlerle göz önünde bulundurmaya çalışmışlar, göstermeye çalışmışlar. Burada temel mesele bu. Dolayısıyla acz insani noktasında, insan kendisini haşa Cenab-ı kıyas ettiğinde öyle bir noktaya geliyor ki, ben yapamıyorum, o nasıl yapar haşa. Kendisini yapamadığını Allah'ın da yapamayacağı. Veya mesela ben bir anda iki üç insanı dinleyemiyorum, Allah bütün mahlukatın bütün sesler nasıl dinliyor? Yani Allah'a kıyaslama noktasına gidiyoruz. Ve kendisinin yapamadığı bir şeyi Cenab-ı Hak tarafının yapılabileceğini bir çeşit inkar hali içerisinde oluyoruz. Evet. Onun için mesela haşir konusu da aynı şekilde. Yani ölen bir insanı ben diriltemiyorum aşağı Allah nasıl diriltir demeye gelecek noktaya geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu mana var. Yasin suresinin sonunda bu un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor inkarcı. Kur'an'da cevap veriyor de ki onları kim ilkin yaratmışsa yine o diriltecek. Orada insanın o tavrını Cenab-ı Hakk'a karşı bir çeşit meydan okuma olarak e, işaret ediyor Beydirizam Hazretleri. Çok enteresan. İşte insandaki enaniyet insanı öyle bir noktaya getiriyor ki haşa Allah'la bir meydan okuma hali içerisine girebiliyor insan. Ben yapamıyorum haşa. O nasıl yapabilir? Aklıma nasıl sığar bu tarzı içerisine giriyor. Demek ki temen yanıl yanılgı bu. Aciz insanı Kadir e halikla kıyaslama yanlışı var. Yine işaret-i icazdan bir parça okumak istiyorum. mevzuyla alakalı. Beşerin zihni ve fikri Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas, kemalatına bir mizan, Efsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüzatinde değildir. Ancak cemî masnuatından ve mecmu asarından ve bütün ef'alinden tahassül ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Yani insan zihni ve fikri Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü anlayacak ölçülere sahip değil. Böyle bir genişliği yok insan fikrinin. Yani insan bir defa sonlu. Sonlu olan sonsuzu istiva edemez, kavrayamaz. Yani Denizi testiye sığdıramayacağımız aşikar işte sonlu olmasına rağmen sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ı ve Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin sonsuz tecellileri var. Nasıl sınırlı aklına insan sığıştırabilecek? Az önce ifade ettiğimiz gibi insan bu dünyadaki birçok meseleyi zaten daha kavrayamıyor, anlayamıyor. Evet. Onun için e, Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e atfedilen bir söz var. Yani Cenab-ı Hak ne düşünüyorsan, ne düşünüyorsan, Cenab-ı o değildir tarzında. Düşündüğümüz her şeyin dışında. Çünkü düşündüğümüz şeyler, bildiğimiz, etrafında gördüğümüz, şahit olduğumuz şeylerle ilgili. Hepsi mümkünattan yani Cenab-ı Hakk'ın masivasından. Cenab-ı Hakk'ın masivasıyla Cenab-ı Hakk'ı vasıflandırmaya kalkmak çok ciddi bir hata olur. Evet. Ancak cem-i masnuatından ve mecmu hasarından, yani Cenab-ı Hakk'ın bir eserinin değil, bütün eserlerini birden görebilsek, belki onun yaratıcılığını anlayabileceğiz. Evet. Bütün masnudan birden tecelli eden ilminden, kudretinden, iradesinden, Cenab-ı Hakk'ın ilminin kudretini bir parça hissedebileceğiz. Anlamak değil. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a bakarken bir tek eseriyle, birkaç eseriyle değil, bütünüyle bakmak lazım. Bu bir vecihle bir bakış sunabiliyor insana. Ancak cem-i ve mecmu hasarından bütün efalinden tahassül ve tecelliyeden, Cenab-ı birçok icraatı var kainatta, birçok isimlerinin sıfatlarının tecellisiyle. Bunların hepsini birden düşünebilsek belki bir vecihle Cenab-ı Hakk'a bakabiliriz zihnen. Evet zerre mirat olur fakat mikyas olamaz. Bu da önemli bir nokta. Zerre bir çeşit ayna olabilir. Mesela bir damla da ayna gör güneş görülebiliyor. O güneşi gösterir sadece, yoksa güneşin büyüklüğü konusunda ölçü vermez bize. Aynı şekilde biz zerrede de Cenab-ı Hakk'ın ilmini, kudretini, iradesinin tecellilerini görebiliyoruz fakat görebiliyoruz sadece, ona bir ölçü olamaz bu. Bir damlacık e, suda güneşin görülebileceği ama ona aynı olamayacağı yani aynı olabileceği ama onun büyüklüğü azameti konusunda fikir veremeyeceği gibi. Bu meselelerden tebarruz ettiği vecihle Cenab-ı Hakk'ın mümkünata kıyas edilmesi ve mümkünatın onun şuunatına mikyas yapılması en büyük cehalet ve hama hakkattır. Diyor. Evet. Böyle baktığımızda işte bu yaratılmışları yaratana kıyas etmek en büyük cehalet, en büyük ahmaklık. Çünkü aralarındaki fark yerden göğe kadardır. Evet vacibi mümküne kıyas etmekten pek garip ve gülünç şeyler çıkar. Evet. Böyle baktığımızda şu noktaya geliyoruz. Mesnevi Nuriye'den bir başka bahisten kısa bir parça. sıfat mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Kainataki hiçbir şey. sıfat mutlakayı. cenab bütün sıfatlar mutlaktır. Dolayısıyla bunların hepsini e, zihin bir anda tutup anlayamaz. Evet. Ancak zatı ı akdes mülaza için bir nevi ünvandır. Yani cenab bak için kullandığımız isimler de aslında Tam karşılığını zihnimizde bulamayabiliyor. İsim aynı müsemma olamıyor biliyor bizim için. İsmi biliyoruz ama neye tekabül ettiğini bilmeyebiliyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul unvanıyla bakılırsa marifiyet şuaları bir derece tezahür eder. Tebariz eder. Evet Cenab-ı Hakk'a mevcudu meçhul unvanıyla bakmayı üstad teklif ediyor bize. Ne demek mevcudu meçhul? Mevcudu me mevcut... Cenab-ı Hak vacibül vücut unvanıyla olmazsa olmaz bir varlığı vardır. Bu konuda bütün akıllar idrakler çok rahat bir şekilde tatmin edilebilir. Bunun dünya kadar delili var. Cenab-ı varlığı konusunda şüphe yok. Ama mahiyetini anlamak konusunda insanların önde neredeyse geçilmez bir engel var. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığı konusunda şüphe yok ama mahiyeti konusunda insanın idrakinin alabileceği zihninin alabileceği bir mana yok. Dolayısıyla mevcudu meçhul. Yani varlığı konusunda şüphe olmayan fakat mahiyeti bilinmeyen bir ünvanla Cenab-ı Hakk'a baktığımız zaman o zaman anlamış oluyoruz. Evet. Hazreti Ebubekir'in o şeyiyle yani Cenab-ı Hakk'ı anlayamayacağını anlamak, anlamaktır. Yani işte bilemeyeceğini bilmesi insanın bilmektir. Dolayısıyla aklına ne geliyorsa Cenab-ı Hak o değildir. Ne kadar büyüklük tasarlarsak, tasarlayalım Allah ondan da büyüktür. Anlamında bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Yoksa aciz insani, insan kendi acizliğine, kendi hem cinslerinin acizliğine ya da çevresinde bulunan mümkünatın acizliğine bakarak Cenab-ı kudreti konusunda fikir yürütmesi mümkün değil. Evet, Kendisine, kendisine kıyaslama yanlışından kurtulması gerekiyor insanın. Cenab-ı Hakk'ı Cenab-ı Hak olarak bilmek gerekiyor. Evet böyle şüpheli ve insanların zihnini bulandıran bir desisi, desisesi var şeytanın. Statmuna şöyle cevap veriyor. El cevap şeytanın bu desisesini susturan sır allah Ekber'dir. Ve cevabı hakikisi de allah Ekber'dir. Evet allah Ekber'in ziyade kesretle şair İslamiye'de tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri Allah-u Ekber nuruyla görüp tasdik ediyor. Ve Allah-u Ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor ve Allah-u Ekber dairesinde yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki... Evet, burada Üstad bir izaha girişecek. O izahtan önce tekrar bu cümlelere dönersek... Şeytanın bu deslisesini susturan sır allah Ekber'dir. Üstad birçok yerde bu konuya temas ediyor ve subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber kelimelerinin Kur'an'ın özü, imanın özü, namazın özü olduğundan bahsediyor birçok yerde. Bu yüzden sık sık birçok şairde bunlar tekrar ediliyor. Bunlardan bir tanesi allah Ekber'dir. Niçin böyle çok tekrar edilmesi ediliyor? Aslında bu ders onun da bir çeşit izahı oluyor. Evet. Şeytanın Budistesini susturan sır allah Ekber'dir. Üstad bir yerde onunla alakalı şöyle bir ifadesi var. Onu arz edelim. allah Ekber'in bir veç manası Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. demektir. allah evet. Allahu Ekber'in bir veç manası Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Hiçbir şey daire ilminden çıkamaz tasarrufu kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Her acip ve tavrı aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür. Her acip insanı hayretle düşüren ve tavr aklın, aklın olabileceğinden daha büyüktür. Evet allah Ekber bu manayı ifade ediyoruz. Dolayısıyla içinden çıkamadığımız idrak edemediğiniz, anlayamadığınız ne görürsek bunun için Allah-u demek durumundayız. Allah-u cümlesi bunu ifade ediyor. Yani o dediğiniz şey büyük olabilir ama Allah ondan da büyük. Zor gelen, müşkil gören meselelerle karşılaştığımızda Allah-u diyerek Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısında o şeyin çok küçük kaldığını ifade etmiş oluyoruz. Evet. Yine bir başka yerde bir başka cümle. Ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine yine allah Ekber tekrarıyla umumuna cevap verdiği Bir daha alırsam cümleyi. Ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça yani azametli meseleler insanın kalbine geldikçe ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerini sana sarıp sarmalayan hayret yani, yani aklın şaşkın, şaşırması, şaşa kalması karşısında hayretli sualler insandan yükselmesine karşı yine Allah Ekber tekrarıyla umunu cevap veriliyor. Çok önemli bir nokta. Dolayısıyla Allah Ekber kelimesi, işte insan adli beşeri noktasında düşeceği yanlış duruma, yanılgıya en güzel cevap buluyor. Şeytanın bu desisesini susturan sır Allah Ekberdir ve cevabı hakikisi de Allah Ekberdir. Yani insan cennetin azametini kavradıkça bu tür sorular, problem olmaktan çıkıyor. cevabını bulmuş oluyor. Evet Allah Ekber'in ziyade kesretle şehir İslamiyede tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hatsiz büyük hakikatleri Allah Ekber'nun nuruyla görüp tasdik ediyor. Yani insan dönüp kendine bakmayacak. Cenab-ı Hakk'ın icraatının büyüklüğüne bakacak. Ona göre bu işin büyük mü küçük mü olduğuna karar verecek. Dolayısıyla karşındaki azametli meselelerden çok daha büyük bir Allah imajı zihninde tecelli edecek. Ve Allah-u insan karşılık verecek. Ve Allah-u Ekber kuvvetiyle o hakikatleri taşıyor. Ve Allah-u Ekber dairesinde yerleştiriyor. Ve vesveseye düşen kalbine diyor ki. Bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedviri bir müşahede görünüyor. Evet, işte bu da çok önemli bir e, temel oluşturuyor bu tefekkürü e, zihnimize yerleştirmek için. Vesveseye düşen kalbine diyor ki bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedviri bir müşahede görünüyor. Yani önümüzde akıl almaz müthiş hesapların dengelerin hüküm sürdüğü bir kainat var. Teleskoplarla kainatın derinliklerine uzandığımızda Ya da mikroskoplarla Minik alemlere doğru Gezinti yaptığımızda Görüyoruz ki her şeyde Muhteşem bir disiplin var Muhteşem bir tedbir var Muhteşem bir hesap Kitapla işler dönüyor Yürütülüyor Bu bir vaka Bunda iki yol var Şimdi bu durum nasıl izah edeceğiz Birinci yol mümkündür yani aklım kabul edebileceği bir yol. Mümkündür. Fakat gayet azim ve harikadır. Mümkün ama çok azametli, çok büyük. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanatla çok acı bir yol ile olur. Ama yani gerçekten ortadaki mesele zaten çok azametli bir mesele. Bunu sıradan bir şeyle izah etmek mümkün değil. Ortada harika bir eser varsa, harika bir sanat varsa... Bu harikalı izah edecek harika bir çözüm de bulunması lazım. O yol ise mevcudat belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ehad ve samedin rububiyetiyle ve idare ve kudretiyle olmasıdır. Böyle bir mevcudat var. Böyle harika bir eser, harika bir sanat var. İşte ona yakışır, bu esere yakışır bir irade ve kudret, bir ilim düşünülmesi gerekiyor. İnsan, i̇nsanın zihnine doğrudan bu geliyor. Ve onun varlığına dair dünya dolusu kainat dolusu deliller var. Bu çok ayrı yerlerden, çok ayrı çeşitli vesilelerle Üstad Hazretleri ifade ediyor. Risale-i Nur baştan sonra bunun şahididir zaten. Sadece zerrenin 55 lisanla Cenab-ı Hak'tan bahsettiğini ifade ediyor Mesne-i Bunlar ayrı bir konu. Yani Cenab-ı varlığını gösteren yollar bir değil, bin değil. Dolayısıyla işte ilim, kudret ve iradeyi her vesileyle, her yolla adeta görüyoruz, şahit oluyoruz, tecrübe ediyoruz. Evet. İşte ancak böyle bir zatın varlığıyla bu muhteşem düzen, disiplin, irade izah edilebilir. Başka türlü çözümlenemez. Bu yol mümkün ama çok azametli. Hayret verici bir yol. Bir bir yol var. Bir ikinci yol... Hiçbir cihet imkanı olmayan ve imtina derecesinde müşkilatlı ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. İkinci bir yol var ki yani Allah'ı inkar edenlerin öne sürdükleri çözüm yolları ulan hiçbir cihette akla yatkın bir tarafı yok. Evet. Nasıl bir yol? Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerde gayet kat'e ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluhiyet mutlaka ve bir ilmi muhit ve hadsiz kudret bulunması lazım geliyor. İşte her şeyin her şeyi idare eden bir kudrete, insan ilme, irade inanmayınca ne yapması gerekiyor? O zaman zerrelerden ibaret bir kainat insanın karşısında. O zaman bu iş zerrelere verilecek. Zerreler bir sanatı ortaya koyabilmek için kafa kafaya verip, belli bir amaç etrafında fikir birliği etmesi gerekiyor. Zerrelere bu şey nasıl vereceğiz? Yıldızların bu muhteşem manevraları beraberce düzeni bozmadan yapabilmesi için muhteşem bir disiplini kendi aralarında tesis etmeleri gerekiyor. Halbuki bunların ne akıl var, ne fikir var, ne irade var, ne kudret var, hiçbiri yok. İnsan için sadece düşünülecek olsa, insanda yaklaşık 100 trilyon hücre var. 100 trilyon hücre nasıl kafa kafaya verip bu muhteşem insan vücudunu, organlarını, sistemlerini vesairesini e, bir araya getirmiş olabilir? 100 trilyon hücre anne karnı bir iki, d birken, iki, iki, iki, dört, dörtken, sekiz, on, altı, yirmi, dört, otuz, iki, altmış, dört tane olurken sonra neden birileri bir tarafa, diğerleri diğer tarafa gidip muhteşem bir insan var? E, Evladının dünya gelmesine vesile oluyorlar. Kim kime hükmediyor? Nasıl bir konsensüs oluşturmuşlar ki herkes gideceği yeri biliyor? Halbuki birbirinin aynısı hücreler, birinin diğerinin hiç farkı yok. 64 tane hücreyken mesela nasıl oluyor da birden her biri farklı bir yere gidip farklı bir şekilde bir dizayna uğru uğruyor? Bu dizayn kendilerinin fikirlerinin mahsulü olabilir mi? Hayır. Diğer taraftan her bir hücrede yaklaşık bir trilyona yakın atom var. Bu atomlar nasıl kafa kafaya verip o hücre içindeki minicik, e, makinecikler şey, e, inşa edecek duruma gelebilirler. Dolayısıyla zerrelere muhteşem bir ilim vereceğiz. Adeta ilahi bilim ki bağlı bulundukları bütün sistem bütün detaylarıyla bilecek ve ona göre adımını atacak. Bu akla ziyan bir durumdur. Yani bir proteinin bile kendiliğinden meydana gelmesini adeta kainattaki bütün atomlarda bir ihtimal bile olmadığını inkar edenlerin kendileri de söylüyor. İttikleri yolun makul bir yol olmadığını, akla yakın hiçbir tarafında bulunmadığını ama inkar oluhiyet fikri olduğu için Allah inancını kabul etmemeye kast için primer şey olarak bir şekilde izah etmek durumundalar. Ama böyle bir izah izah değildir. Hiçbir kalbi Hiçbir aklı, hiçbir fikri tatmin edemez. Evet. Bir tane ilah kabul etmezken adeta zerreler adınca ilahlar kabul etmek durumunda kalıyorlar. Ta ki mevcudatta bil müşahede görünen nihayet derecede nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyen olan nukuş sanat vücut bulabilsin. Böyle bir vücut var. Yani varlık var kainatta. Tamamıyla muhteşem denge, düzen, sanat içerisinde. Bu nasıl izah edeceğiz? Bu iki yoldan başka yol yok. Ya bu ya o. Hangisinin daha makul olduğu az çok akla ilme sahip olan tarafından müşahede edilebilir. Evet. Elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı ruhiyet olmazsa. Yani işte kadir mutlak unvanıyla biz Cenab-ı Hakk'ı tanımazsak, ilm muhit e, vasfına sahip bir Cenab-ı Hakk'ı tanımazsak, onun Rabli'yle bu kainat sevk ve idare ediliyor demezsek, o vakit her cihette makul mümteni bir yol takip etmek lazım gelecek. Nedir? İşte zerrelerin kafa kafaya verip bu muhteşem düzeni ortaya çıkardığını iddia etmek gerekecek layık ve lazım olan azametten kaçmakla, yani böyle muhteşem bir azametli bir e, elbette kudret ve ilim e, lazım. bakın zorunlu olarak vardığı bir netice bu. Bundan kaçacak. Muhal ve imtinaya girmeyi teklif edecek. Yani aklın alamayacağı, hiçbir fikrin kabul edemeyeceği, istatistik hesaplarıyla altından kalkılamayacak, çok minik ihtimalleri insanın kabul etmesi ve bunda çok daha makul ve akılcı olduğunun iddia edilmesi, şeytanın dahi teklif edemeyeceği son derece akla zarar bir tarz, çözüm oluyor. Evet. Ustak bu birinci noktada bize şeytanın en büyük deselerinin birisini şerh etmiş, açıklamış oldu. Kainattaki bu azametli, muhteşem tasarrufatın, tedbiratın, disiplinin, sevk ve idarenin ancak Cenab-ı Hakk'ın kudretini atıfla izah edilebileceği fakat bizim onun kudretini, iradesini, sanatını ve bu ilim, kudret ve sanatının menşeği olan zatını aklımızla idrak edemeyeceğimizi ve bunun ifadesi olarak Allahu Ekber diyerek yani ortada muhteşem, muazzam bir hakikat var. Fakat Cenab-ı Hak bunlardan da büyüktür. Bu onların yanında çok küçük kalır. Ifadesini bize, bizim idraklerimize sundu. E bunun karşısındaki yolun, yani iki yol var, başka yol yok. Bunun karşısındaki yolun da son derece akıldan uzak, hiçbir şekilde kalbe munis gelmeyecek bir alternatif sunulduğunu. Dolayısıyla bir fikri tartarken zıddıyla beraber tartmanın gerekliliğini Üstad vurgulamış oluyor. Bu Üstadın zaman zaman kullandığı bir metot. Yani bunu kabul etmiyorsunuz Buna karşılık şunu mu kabul ediyorsunuz tarzın önümüze çıktığında insan çok daha rahat bir seçim yapabiliyor. Allah cennabtan razı olsun, bizleri şeytanın bu destesinden kurtarsın inşallah. Sumhanekelailmelene illa malemtene inne kente alimuhakim va ahlud daawanaan hamle Rabbi lalamin alfatih.